Bu kötü yapanları yaptıklarına karşılık cezalandırsın, güzel yapanları da daha güzeliyle karşılısın diyedir. Güzel yapanlar günahların büyüklerinden ve fuhuş çeşitlerinden kaçınanlardır. Diğer günahlar başka. Senin Rabbinin affı geniştir. Necim Suresi 31-32. Ayetler